''Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?'' dedi.''